Peri masalları. üç altın saçı olan şeytan Evvel zaman içinde ufak bir kasabada Fakir bir köylü çiftin başına talih kuşu konmuş Bir oğulları olmuş Sol kulağının arkasında bir kral tacı lekesi varmış Bebeğin büyük adam olacağı söylenmiş Sadece ailesine değil bütün kasabaya şans ve servet getirecekmiş Aynı zamanda yeteri kadar büyüdüğünde Kralın kızıyla evleneceğine de inanılmış. İkisinin kaderi birlikte yazılıymış. Aile aşırı mutluymuş. Kral bebekten haberdar olduğunda çok sinirlenmiş. Bir köylü ailenin oğlu kendi kızıyla nasıl evlenebilirmiş? Bir prensesle. Kral zengin bir arazi sahibi kılığına girmiş ve köylü ailenin evine gitmiş. Çocuğum yok diye yalan söylemiş ve aileye tek çocuklarına karşılık iki çuval altın teklif etmiş. Aile bir süre düşünmüş. Alçak gönüllülükle altını reddetmişler ama oğullarını vermeyi kabul etmişler. Çocuklarına hakkı olan bakımı veremeyecek kadar fakir olduklarına inanıyorlarmış. Kral bebeği almış ve kasabayı terk eden korumasız bir at arabasına saklamış. Bu oğlanı kızından uzak tutmak istiyormuş. Kral o fırtınalı gecede kaderi değiştirdiğini sanmış Ama onun sandığı gibi olmayacakmış. Kral gittikten bir süre sonra mütevazı bir adam bebeği bulmuş. Bu adamın ve karısının çocukları yokmuş. Bebeğe Leo adını vermişler. Ve onu kendi çocukları gibi büyütmeye karar vermişler. Yıllar geçmiş ve Leo büyüyüp akıllı bir delikanlı olmuş. Bir gün ormanı geçtiği sırada... Affedersiniz bayım. Hawks kasabası hangi tarafta biliyor musunuz? O mu? Çok kolay. Çok kolay. Şu acayip görünüşlü ağacın oradan sola dönün ve sonra da hayır, bu nasıl olabilir? Ben onu uzağa yollamıştım. Oğlan yeterince büyüdüğü anda kralın kızıyla evlendirilecek. Hayır, onun kızımla evlenmesine asla izin vermeyeceğim. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. <gülüyor> Şimdi beni dinle evlat. Saraydaki kraliçeye iletilmek üzere çok acil bir mesajım var. Bana yardım eder misin? Bu mesaj çok ama çok önemli. Ayrıca o mektubu asla açmayacaksın. Ya anlıyorum majesteleri. Bu zarfı asla açmayacağım. O zaman hemen yola çıkmalıyım. Evet. Lütfen... Git artık. Ne kadar çabuk varırsan, kaderinle o kadar çabuk karşılaşırsın. Löv <gülüyor> yolculuğa başlamış. Macerasının yeni başladığından hiç haberi yokmuş. Saatlerce at sürmüş. Saraya artık sadece birkaç dakika varmış. Ama bir anda atın önünde bir yılan dönürmüş. Billy! Sakin ol! Nereye götürüyorsun beni? Billy dur! At durana kadar Leo oranın derinliklerine varmış. Kaleden uzaklaşmış. Neyse ki ufak bir eve denk gelmiş. Atından inmiş ve tahta kapıyı çalmış. Merhaba. Benim adım Leo. Önemli bir mesaj iletmek üzere saraya gidiyordum. Ama yolumu şaşırmışım. Bu gecelik burada kalabilir miyim lütfen? Hmm. Ne kadar güzel bir ev. Kalmama izin verdiğiniz için sağ olun. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun galiba. Hayır biliyorum. Siz Cingersınız. Kasabadaki insanlar sizden çok korkuyorlar. Sizin evleri soyduğunuzu söylüyorlar. Bence komik. Çünkü tam olarak hangi evi soyduğunuzu pek bilemiyorlar. Çünkü ben ev filan soymadım. Her neyse ben ne dersem diyeyim insanlar bana asla inanmazlar. Muhtemelen benim görünüşüm onları korkutuyor. Ama sen niçin benden korkmuyorsun? Çünkü ben insanları severim. Ama insanların dediği her şeyi dinlemem. Onlar tanımadıkları insanlar hakkında bile konuşuyorlar. Çünkü siz bir yabancının gece evinizde kalmasına izin verdiniz, öyle değil mi? Bu bence bir cömertliktir. Ginger çok şaşırmış. Bunca yıldır hiç kimse ona bu kadar iyi davranmıyormuş. Leo biraz yemek yemiş ve hemen yatmış. Sivil birinden kraliyet mesajını götürmesini istemeleri cincre acayip gelmiş. Leon'un ceketindeki zarfı fark etmiş. Meraklanıp açmaya karar vermiş. Bu mektubu taşıyan kişi hemen o anda ömür boyu zindana atılmalıdır. Kral neden böyle bir şey ister acaba? Bu kralın kalbi çok kötü. ''Leo bunu hak etmiyor.'' Ginger mektubu yırtıp atmış. Boş bir kağıdın üstüne başka bir mesaj yazmış. Kağıdı kraliyet zarfına koymuş ve eski yerine bırakmış. Leo ertesi gün mektupla beraber saraya vardığında... ''Bu mektubu taşıyan kişi derhal prensesle evlendirilmelidir.'' Prenses Bella'yı çağırın lütfen. Bella, baban bu genç adamla evlenmeni istiyor. Kabul ediyor musun? Kader'de öyle yazdığı için Leo ve Bella birbirlerine baktıkları anda birbirlerine aşık olmuşlar. Onunla evlenmeyi istiyorum anne. Kraliçe çok mutlu olmuş. Dün hemen o gün yapılmış. Leo ve Bella çok mutlularmış. Ama bu uzun sürmemiş. Kral geri döndüğünde neler olduğunu öğrenip öfkeden deliye dönmüş. Ama artık çok geçmiş. Leo artık bir prensmiş. Kralın kendi damadını zindanlara atması mümkün değilmiş. Başka bir plan düşünmüş. Ah! Kalbim çok üzgün. Bunu sana daha önce söylemem gerekirdi. Ama prenses evliliğinin yedinci gününde ölecek şekilde lanetlenmiştir. Onu sadece ama sadece bir tek şey kurtarabilir. Şeytanın üç altın saçı. Gitmen için zorlayamam seni. Gideceğim. Karıma bir şey olmasına asla izin veremem. <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Liu karısına veda etmiş. Şeytanın yanına giderken büyük kentin oradan geçmiş ve şehre girmeye çalışırken kapıdaki muhafız onu durdurmuş. Şehre girmek istiyorsan bulmacayı çözeceksin. Söyle bana. Efendimizin bir zamanlar bize şerbet veren çeşmesi artık bir damla su bile vermiyor. Leo bir süre düşünmüş. Ee, ben sizin derdinizin çözümünü biliyorum ama onu hemen şimdi söyleyemem. Çünkü ben çok önemli bir görevdeyim ve bana dediler ki, görevimi tamamlamadan önce herhangi bir soruya cevap vermem için beni zorlayan olursa, Keçiye dönüşecekmiş. Bana sorunuz neydi acaba? Bir çeşmeyle mi ilgiliydi? Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Acele anne. İstersen cevabını geri dönüşte de verebilirsin. Ya siz ne kadar da iyisiniz. Teşekkür ederim. Leo yola devam etmiş ve başka bir kasabaya varmış. Kapıdaki muhafız sormuş. Söyle bana bir zamanlar altın elma veren ağaçta niye şimdi sadece yapraklar var? Leo bu muhafıza da aynı yanıtı vermiş. Ve muhafız Leo'nun şehre girmesine sevinçle izin vermiş. Leo tam da bu acayip bulmacalar bitti diye düşünürken bir kayıkçıya denk gelmiş. Kayıkçı da ona bir bulmaca sormuş. ''Seni karşıya geçiririm ama söyle bana. Ben insanları her gün işimde ve hayatımda bir değişiklik olmadan karşıya götürüp getiririm. Bunu nasıl bırakabilirim?'' Leo bir nefes almış ve kayıkçıya keçi olayını anlatmış. Kayıkçı doğal olarak, ''Ömür boyu kayıkçı olmak keçi olmaktan iyidir.'' diye düşünmüş. Leo'yu karşıya geçirmiş ve ona veda etmiş. Leo sonunda şeytanın inine varmış. İnin önünde birinin ağaçtan mango toplamaya çalıştığını görmüş. E -e e -e -e oh, özür dilerim, çok özür dilerim mangolara dokunmam, söz veririm. Ne? Sen benim torunum değilsin. Oh, ben seni şeytan sandım. Sen neden buradasın peki? Şeytan sizin torununuz mu? Ya çok iyi o zaman. Bana onun nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Kendisine üç bulmaca sormam gerekiyor. Leo bütün öyküsünü şeytanın büyük annesine anlatmış. Ne? Kral sana şeytanın üç altın saçı laneti kaldıracak mı dedi? <gülüyor> Kral benim torunumdan bile tuhaf bir insanmış. Sen masum çocuk, senin kayınpederin, senin başın derde girsin istiyor. Seni o yüzden buraya yolladı. Bir dakika, öyle olabilir mi? İşte geliyor şeytan, sana ne yapacağını çok merak ediyorum. <gülüyor> Leo gayet zeki bir delikanlıymış. Bir süre düşünmüş ve büyük anne bir anlaşma yapmış. Büyük anne Leo'yu kurtaracak ve kapı muhafızlarının ve kayıkçının sorduğu üç bulmacanın cevaplarını öğrenecekmiş. Karşılığında Leo şeytana büyük annesinin mangoları yemeye çalıştığını söylemeyecekmiş. Hmm. Sen akıllısın. Tamam. Kabul. Şeytanın büyük annesi Leo'yu bir karıncaya çevirmiş ve onu cebine saklamış. Şeytan geldiğinde o kadar yorgunmuş ki, hemen uykuya dalmış. Ee, büyük anne ne yapıyorsun sen? Ooo ne mi? Ben çok çok korkunç bir rüya gördüm. Rüyamda bir zamanlar şerbet akıtan bir çeşme gördüm. Ama şimdi hiçbir şey yakmıyor, su bile yok. Çünkü o çeşmenin altında büyük bir kurbağa yaşadığı için akmıyor. Birinin onu oradan ürkütmesi lazım. Ondan sonra şerbet akmaya devam eder. İyi geceler sana. Bir süre sonra şeytan derin uykuya dalınca büyük annesi saçından bir tel daha koparmış. Ah! Yine ne var? Oh bir rüya daha. Çok güzel bir ağaç varmış. Altın elmalar veriyormuş ama şimdi sadece yaprakları kalmış. Zavallı ağaç. Ağacın köklerini bir fare kemiriyor büyük anne. Birinin o fareyi ürkütmesi gerek. Ya aa, tamam sen uyumaya devam et. Ben de uyumaya çalışayım. Hayır, yine saçımı koparacağını biliyorum. O yüzden al bakalım. Artık kafamda hiç saç yok. Koparamazsın, mutlu musun? Aa, ama bir bulmacam daha var sana. Ne var yine? <Kh Casey> Kayıkçı insanları karşıdan karşıya geçirme işini niye bırakamaz? O işi yapmak istemiyor. Nasıl bırakacak? Çünkü yüreği lanetli diye bırakamıyor. Kendini o kürekten kurtarmak için onu bir başkasına vermesi şart. Şimdi artık uyuyabilir miyim? Aa, tabii ki iyi geceler. Büyük anne daha sonra Lio'yu yeniden insan haline çevirmiş ve üç altın saç telini ona teslim etmiş. Lio ona selam vermiş ve büyük anne fikrini değiştirmeden önce hemen oradan ayrılmış. Cevabı buldun mu? Tabii ki buldum ama önce beni karşıya geçir. Karşı tarafa geçtiğimde sana cevabı söyleyeceğim. Kayıkçı, kendisinden isteneni yapmış. O küreyi bir başkasına ver ve ondan sonra da özgür ol. Hoşçakal! Geri dönerken ikinci muhafıza rastlamış. Arkadaşım, bu ağacın köklerini kemiren bir fare var. Bu ağaç o yüzden altın elmalar vermiyor. Memnun olan muhafız ağacın yanına gitmiş ve fareyi oradan kovalamış. Ağaç anında altın elmalarla dolmuş. Mutlu olan kasabalılar, Leo'ya iki çuval altın hediye etmişler. Şimdi, birinci muhafızın sorusunu cevaplama vakti gelmiş. Çeşmenin altında yaşayan büyük bir kurbağa var. Onu oradan kovalarsan, çeşme size yine şerbet verecektir. Bu ne kadar da gösterişli bir çeşmeymiş. O kasaba... Leo'ya dört çuval dolusu altın hediye etmiş. Leo hediyesini kabul etmiş ve saraya doğru yola çıkmış. Kral, Leo'nun çuvallar dolusu altınla geldiğini görünce, gözünü bir anda para hırsı bürümüş. Ooo, oo, benim damadım geri dönmüş. Ben senin için çok endişelendim. <gülüyor> ee, söyle bana, nerede buldun bu altını? Leo kralın ne kadar kötü olduğunu biliyormuş artık. Şeytana giderken yol üstünde bir kayıkçı var. Siz bir tek onun kayığına binin, küreğini alın ve karşıya hızlıca kürek çekin. Karşı tarafta altın tarlaları var. Kral kayıkçının yanına koşmuş. İkinci defa düşünmeden küreyi kayıkçının ellerinden almış. Kayıkçı mutlulukla dans etmiş ve kralı tek başına bırakmış. Bu arada Leo gerçek ailesinin var olduğunu öğrenmiş. Hem köylü aile hem de onu büyüten aile saraya davet edilmişler. Söylenenler doğru çıkmış. Leo bütün kasabaya şans ve servet getirmiş. Ve o aç gözlü kralınsa, hala tek başına bir kıyıdan diğerine kürek çektiğine inanıyorlarmış. Çünkü hiç kimse küreyi ondan almaya cesaret edemiyormuş.